Merhaba açık radyo dinleyicileri kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bu programda nasıl bir dünyada yaşamak istediğimiz ve değişim için irademizi kullanmaktan bahsedeceğim. Özellikle çevre konularında kişisel ve politik çözümler üzerinde durmak istiyorum. E, parmaklarım ve gözlerin e, ekrana kilitlenmesi yapışması diye bir ifade duydum. E, bu ifadeyi kullanan Jordan Brown aktivist sanatçı yazar, müzisyen, e, bağımsız film yapımcısı ve serbest gazeteci. E, kendisi Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşıyor. Çalışmalarında baskın kültürün insanlar toplum ve çevre üzerindeki gerçek etkisine odaklanıyor. Köklü toplumsal değişim hakkında bilgi ve ilham veren çalışmaları var. Bu çalışmaları zamanımızın en önemli sorunlarından bazılarını ele alıyor. Mesela iklim değişikliği, kurumsal güç, kapitalizm, gözetim, direniş kültürü, siyasi protesto, gerçek çevrecilik, dijital teknolojiye eleştiri getiriyor, kültürel teknoloji üzerinde duruyor. E, gözetim konusunda da e, yaptığı bir e, araştırma var. Şöyle bir soru atıyor ortaya. Ne tür bir dünyada yaşamak istiyoruz ve onu değiştirmek için e, irademiz var mı? İrademizi kullanıyor muyuz? E, Jordan Brown'ın e, bir kısa filmi var. E, adı Kısa e, Duş Almayı Unut. E, İngilizcesi Forget Shorter Shower. E, bu film... E, kişisel dönüşümün e, politik dönüşüme eşit olmayacağıyla ilgili e, filmde evreni kurtarmak için tavsiye edilen kişisel tasarrufların e, yetmeyeceğini e, anlatıyor. Bize az su harcama, tasarruflu ampul kullanma, daha az şey satın alma ve tüketme gibi telkinlerin sistematik ve kurgulu bir politikanın bir parçası olduğunu gösteriyor. Su ve enerji gibi sorunlar bireylerin tasarrufuyla çözülebilir gibi bir yaklaşım var. Ve bu yaklaşım sorunu çözümsüzlüğe kurban ediyor aslında. E, tüketim, kültürü ve kapitalist yaklaşım bize örgütlü ve politik çözümler üretmek yerine e, kişisel tercihlerimizi ve yaşam tarzımızı değiştirmemizi telkin ediyor. E, bu telkinlerde spritüellik de var, e, spritüel oburluk da artıyor, spritüel şeyler ve kişisel gelişim de çözünmüş gibi gösteriliyor, aynı şey onlar için de geçerli, asla örgütlü ve politik direnç gösteren çözümler değiller, kendini sevmeye, iyi biri olmaya veya mutlu olmaya çalışma çözüm sağlamıyor. Kompost hazırlamak veya yoga yapmak köleliğe de enerji sorununa da çözüm getirmiyor. E, uygunsuz Gerçek, e, An Inconvenient Truth filmini hatırlarsınız. E, filmi Davis e, Guggenheim yönetmişti. E, film eski Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Al Gore'un e, insanları küresel ısınma konusunda eğitme kampanyası hakkında bir belgesel niteliğindeydi. E, film, e, Gore'nin e, dünya çapındaki izleyicilere binlerce defa sunmuş olduğu slayt gösterisi üzerine kurulu. 2006 Sundance Film Festivali'ne katılan ve Mayıs 2006'da New York City ve Los Angeles'ta gösterime giren belgesel, en iyi belgesel film ve en iyi e, orijinal şarkı akademi ödüllerini kazanmıştı. Film Amerika Birleşik Devletleri'nde 24 milyon dolar ve uluslararası gişe de 26 milyon dolar hasılata ulaşmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bugüne kadarki en yüksek aslata ulaşan belgesel film olmuş bu film. Film ne içindi derseniz Küresel ısınma ile ilgili uluslararası kamuoyunu bilinçlendirmek ve çevre hareketini yeniden canlandırmak için de Hatta belgesel bazı okullarda fen müfredatına da dahil edilmiş. İşte bu filmde bahsedilen sorunlara getirilen tüm çözümler kişisel tüketimle ilgiliydi. E, film neyi öneriyordu? İşte araba kullanmayı azaltın veya araçları paylaşın, e, az su kullanın e, ya da işte e, iki kişi aynı küvette yıkanın, e, tasarruflu ampul e, kullanın e, ki bunların hepsi kurumsal ve politik çözümlerden uzak çözümlerdi. Film iklim değişikliğinden hepimizin sorumlu olduğunun ve bu durumu değiştirebileceğimizin altını çizip duran bir film. Satın aldığımız şeyleri azalttığımız zaman, kullandığımız elektrikte tasarruf yaptığımız zaman veya araçla ilgili tasarruflar yaptığımız zaman bunların üstesinden gelebileceğimizi savunan bir filmdi. E, seçimlerimizle e, Karbon emisyonunu sıfıra indirip giyebileceğimizi söylüyordu ki bu ancak öldüğümüz takdirde olabilir. E, diyelim ki filmde önerilen her şeyi e, herkes uyguladı. E, her şeyi herkesin uyguladığını varsaysak bile karbon emisyonları sadece yüzde 22 22 azalabiliyor. Oysa bilim Karbon emisyonlarının yüzde azalması gerektiğini söylüyor. Su konusu da ayrı bir hikaye. Su konusuna gelecek olursak, dünyada su kaynaklarının tükenmekte olduğu söyleniyor. Su savaşları başlanacak deniyor. Irmaklar hatta göller kurumuş durumdalar. İnsanlar da susuzluktan ölüyorlar. Canlılar daha doğrusu susuzluktan ölüyorlar. Sadece insanlar değil. E, bu yüzden de duş alırken daha az su kullanmamız. E, bunun için de duşu kısa tutmamız gerektiği söyleniyor. E, şimdi biz duş alıyoruz diye mi su kaynakları kuruyor veya azalıyor? Hayır tabii ki de. E, i̇nsanlar tarafından tüketilen suyun e, %90'ı çok büyük bir oran neredeyse hemen hepsi tarım ve endüstride de kullanılıyor. Geri kalan yüzde onu belediyeler yani yerleşim yerleri ve bireyler tarafından e, tüketiliyorlar. Şimdi tabii böyle bir gerçek var diye de suyu boşa harcamamız ve saatlerce suyun duşun altında kalmamız gerekmiyor tabii. Ama ırmakları veya gölleri bizim duş aldığımız su miktarı kurutmuyor. Mesela golf sahaları yerleşim yerleri kadar, belediyeler kadar hatta daha fazla su tüketiyorlar insanlarda veya canlılarda su kaynakları tükendiği için ölmüyor. Canlılar su kaynakları çalındığı için ölüyor. Barajlar yapılıyor. Sular özel firmalar tarafından şişeleniyor, başka içeceklere veya başka şeylere dönüştürülüyor. Kisel tüketimler toplam tüketimin üçte biri bile değil. Tüketimin çoğu ticarete, endüstriye, kurumlara ve askeriye ait tüketimler. E, enerji konusu da ayrı bir konu tabi o konuya da gelecek olursak e, bisiklet sürmeye devam etsek de odun sobası kullansak da bunun enerji tüketimine, e, hava kirliliğine ve iklim değişikliğine etkisi çok az. E, bir de atıklar konusu var. E, 2005 yılında yerleşim yerlerindeki e, kişi başı atıkları hesaplarken her atığı hesaba kat. Katsak bile Amerika Birleşik Devletleri'nde kişi başı yıllık atık 755 kilogram. E, diyelim ki çok sıkı bir aktivistsiniz ve sıfır atığınız var. E, alışverişe bez torbayla gidiyorsunuz. Plastiği dönüştürüyorsunuz veya az kullanıyorsunuz. Ee, delik yırtık ayakkabılarınız var ve ayakkabılarınızı parçalanıncaya kadar kullanıyorsunuz. Ee, Arızalı elektrikli ev aletlerini tamir ediyorsunuz, atmıyorsunuz hemen. Ee, bunların hiçbirisi yeterli değil. Yerleşim yerlerindeki atıklar e, tüm atıkların sadece yüzde 3'ünü oluşturuyor. E, tüm bunlar Sade yaşamdan veya daha az tüketimden vazgeçmemizi gerektirmiyor tabii. Kişisel değişim e, sosyal değişime eşit değil. Sadece bunun altını çizmek lazım herkeste aynı anda değişmiyor. Hangi seçeneği alırsak alalım elektrikli araba, bisiklet, az yakan ampul, az su tüketmemizi sağlayan duş başlığı vesaire. E, endüstriyel ekonomi bunun yanında çok o, yıkıcı. E, güneş panelleri de bunun dışında değil. E, onların da e, her bir üretim sürecinde madenlere veya nakliyeye ihtiyaç var. Yeşil teknolojide aynı şekilde. Ee, önümüzde 3 alternatif var. Alternatiflerden birincisi e, başarı ve kazanma odaklı yaşamak. Kazanmak, almak, tüketmek buna da sistem diyoruz ve hepimiz bu sistemin içindeyiz. Çok kazanmaya veya başarmaya çalışıyoruz. Kazandığımız veya başardığımız müddetçe doğal tarafımızı ve empati yeteneğimizi de kaybediyoruz. Azalıyor bunlar. Endüstriyel medeniyetin evreni yok ettiği söylenebilir. Bazıları yok oluyorsa olsun noktasına geldi artık. Varsın insanlık yok olsun noktasına gelen çok kişi var. Özellikle çocuklar. Ee, başka bir ülkede ekoloji köyünde annesiyle birlikte yaşayan bir çocuğu hatırladım. Ee, okulda işte canlı türlerinin yok olduğundan bahsediliyor. Çocuk bunu duyunca iki göz iki çeşme ağlamaya başlıyor. Ee, ve insanların yok olmasını tercih ederim diyor. Annesi ise tabi dehşete kapatıyor. Bu durumda ee, bize sunulan veya bizim tercih ettiğimiz ikinci alternatif ise e, daha az tüketmek, daha az zarar vererek yaşamak. E, bu ikinci alternatifi seçsek bile endüstrinin ölümcülüğünü engelleyemiyoruz. E, tabii ki de insan iyiyse iyidir, saftır, daha az zarar veriyordur, e, vicdanı rahat ediyordur ama bu endüstrinin evreni katlettiği gerçeğini değiştirmiyor. E, üçüncü alternatif ise e, endüstriyel ölçekteki ekonomiyi durdurmak için aksiyon almak ve bunda kararlı davranmak. Bunun için bazı konforlu şeylerden vazgeçmek gerekiyor tabii belki elektrikten bile. Ee, yine de e, bunun ölü bir dünyadan ölü bir evrenden daha iyi bir alternatif olduğunu kabul etmek lazım. Endüstriyel ölçekteki ekonominin karşısında bireyler çok zayıf ve masum. Ee, bireyler bu gidişattan sorumlu değiller. E, ayrıca bu büyük ölçekli üretimler, endüstriler e, bizleri yeniden tanımlıyorlar. Bizi vatandaş olarak değil, tüketici e, veya hedef kitle olarak görüyorlar. Bir kez tüketici olarak ıı, tanımlanınca, bu sıfata kıstırılınca yapabileceğimiz şey tüketmek veya tüketmemek veya az tüketmek, çok ıı, tüketmek. Oysa vatandaş olmak başka sorumlulukları veya başka çözümleri taşıyor. E, vatandaş olunca seçimlere katılabiliyoruz ya da katılmayabiliyoruz. Boykot e, seçeneğimiz var. El ilanları dağıtabiliyoruz. Lobiler yapılabilir, protesto edebiliriz. E, hükümetler mutlu olmamıza engel olduğunda, hayat ve özgürlüğü bozguna uğrattığında bir daha onları seçmeyebiliriz. Cesur aktivistlere örnek alabiliriz. Nazi Almanyası, İç Savaş öncesi Amerika Birleşik Devletleri ve Çarlık Rusyası'na karşı çıkan bir sürü insan vardı. Bunlar kişisel sadeliğin saflığın ötesindeki seçimler veya eylemlerdi. Bu insanlar şahit oldukları haksızlıklara cesurca karşı geldiler. Ama onlar da sistemi veya olacakları engelleyemediler gibi bir e, argüman da yapılabilir tabii ki de. O yüzden herkesin veya çoğunluğun bu postürde olması önemli. E, sosyal girişimciler gibi kararlı yaşamak ve cesur adımları atmak lazım. E, şimdi bir müzik arası verelim sonra devam edelim. Sokratis e, Mağlamas'ın e, Protest Lexis albümünden... Minimi adlı parçayı dinleyeceğiz. λικος φλός, իմνυ μι οταν πινασι με τροϊσαν αγριο σπυθετος με θινιο τα λυψασι σε τον βαρνασι μισο κορਿਸ να χασο εμα κορਿਸ να μino μισος κορਿਸ να, να λαξο δερμα πάνω το κράσι ξέρει τα λάθη μου φαρσί θα νίκει τη γυναίκα Ψάχνω να δικαιολογηθώ μία κουβέντα θα της πω, θα μου γυρίσει δέκα Δείχνει τα δόντια το θεριό Αν με πετύχει μόνο, Και πριν στο στόμα του να μπω Μ' και γλιτώνω Και δεν τολμάω να θυμηθώ Χωρίς να χάσω αίμα Χωρίς να μείνω ομισός Χωρίς να αλλάξω δέρμα Ξέρετε πάνω στο κράσι, ξέρει τα λάθη μου φαρσί, ανήκει τη γυναίκα. Ψάχνω να δικαιολογηθώ, μία κουβέντα θα της πω, θα μου γυρίσει δέκα, θα μου ani bir tekrar merhaba açık radyo dinleyicileri biophilia programındayız Sokratis Malamas'ın Protest Lexis albümünden Minimi adlı parçasını dinledik. Kalan bölümde Click kültüründen bahsedeyim. Birinci bölümde bahsettiğim Kısa Duş Almayı Unut filminin yönetmeni Jordan Brown'ın başka bir filmi var. Film Click kültürü, parmakların ve gözlerin ekrana kilitlenmesiyle ilgili, e, Stare into the Lights My Pretties, Işıklı Ekrana Şirinliklerime Bak diye bir filmi var. E, film, teknoloji ve e, toplum e, üzerine... Film, ekran kültürü ve sonuçları üzerine duruyor. Dünya yanarken biz neredeyiz diye bir soru soruyor. Ekran dünyasında yaşıyoruz. E, uyanık olduğumuz e, saatlerin çoğunu bir çeşit ekran veya cihazın önünde geçiriyoruz. Bu makinelere bağımlıyız. Buraya nasıl geldik? Bu durum kimlerin işine geliyor? E, i̇nsan toplum ve çevre üzerindeki kümülatif etkileri neler? Bu kültür kontrol edilmeden kendi haline bırakılırsa ne olur? Hatırlarsınız ilk başlarda sigaranın da bağımlılık yaptığından ve neden olabileceği hastalıklardan bahsedilmiyordu. Sonra ortaya çıktı ve yasaklandı. E artık e, ekranlar bizi kontrol eder hale geldi. Eskiden insanlara ceza yöntemiyle bir şeyler yaptırılırken artık ödül yöntemiyle esaret sağlanıyor. Bu yöntem önce Pavlov'un köpeği gibi hayvanlarda denendi. Sonra insanlarda. İnsanlara şeker gibi like'lar, beğeniler veriliyor. İnsan ne kadar like alırsa, beğeni alırsa o kadar çok içerik üretmek istiyor, cesaretleniyor. E, klik toplumu, klik kültürü böyle böyle büyüyor. E, bu film e, bağımsız bir film. E, bağımlılık, mahremiyet, gözetleme, bilgi manipülasyonu, davranış değişikliği ve sosyal kontrol temalarını içeriyor. Tarih boyunca nasıl buralara geldiğimizi ve kendimizi formatlanmış ekranlarla ifade etmeye başladığımızı anlatıyor. Ee, bu bağımsız bir film, bütçesi olmadan ve bağımsız olarak yapılmış, kar amacı gütmüyor. Ee, eleştirel söylem, eğitim ve radikal e, sosyal ve politik değişim yaratmaya katkı sağlamayı amaçladığı için de ücretsiz olarak izlenebilir. Ee, filmi internette yönetmenin sayfasında izleyebilirsiniz. İngilizce adı ''Stare Into The Lights My Pretties'' Yönetmeni Jordan Brown. Ee, peki sosyal medya veya ekrana bu kadar bağlı olmasak, bağımlı olmasak, bir yılda e, ekrana bakmak yerine kaç kitap okuyabilirdik? İnternette yeni bir hesap makinesi var. Adi, adı Omni Calculator. Ee, bu uygulama sayesinde kaç gün, kaç saat, kaç dakika sosyal medya sitelerine ne kadar süre takıldığınızı ölçebiliyorsunuz. Buralarda harcadığınız toplam zamanı ölçüyor. Sonra da şu hesapları yapıyor. Ortalama bir kitap 240 sayfadan oluşuyor. Ortalama bir sayfada 250 kelime var. Okuma hızı genellikle dakikada 200 kelime veya sayfa başına 1.25 dakika gibi. İşte bu hesapları yaparak, yani ortalama bir kitap 240 sayfa, ortalama bir sayfada 250 kelime var. Okuma hızı genellikle dakikada 200 kelime. Size bir yıl, bir ay, bir hafta içinde aslında bunun yerine ne kadar kitap okuyabileceğinizi hesaplıyor. Sosyal medyada vakit geçirmek yerine ve sekme açılıyor. Sonra kitap önerilerinde bulunuyor. Kaç gün, günde kaç defa ve ne kadar zaman sosyal medyada vakit geçirdiğinizi uygulamaya giriyorsunuz. Bir yılda okuyabileceğiniz kitap sayısını hesaplıyor. Ben de bir deneme yaptım. Tahmini sosyal medyada geçirdiğim zamanı girince benimki 30 kitap çıktı. Yani sosyal medyada zaman geçirmek yerine yılda 30 kitap okuyabilirmişim. Ayda 2,5-3 kitap ediyor. Ee, bu hesap makinesi. Ee, sosyal medyanın etkileri nasıl bağımlılık yarattığı ve neden sınırlandırılması gerektiğine dair e, makalede yayınlamış. Onu da görebilirsiniz. Yani sosyal medyanın en az e, %75 e, kesilebileceğini, bunda hiçbir olumsuz yan etkisi olmayacağından bahsediyor. Uygulamaları e, silebileceğimiz, mesajlaşmak yerine telefon görüşmeleri yapabileceğimiz, e, bildirimleri devre dışı bırakabileceğimiz gibi önerilerde de bulunuyor. E, pek çok kişi ekran bağımlısı e, ve bu bağımlılık arttıkça kitaplarda e, veya gerçek insanlarda çekiciliklerini kaybetmeye başlıyorlar. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Biyofilya Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyidir.